Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Tohumdan Nasa'da ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. bu haftaki konuğuma dönmeden önce bu bölümün destekçisi Banu Çakus'a destekleri için tekrar bizde bir kez teşekkür etmiş olalım. Evet, bahar geldi ve yavaş yavaş Buğday Derneği'nin de etkinliklerinin sayısı artmaya başlıyor. Hem şehirde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle bir hareket yaratmaya çalışıyoruz. Hem de tabii ki her sene olduğu gibi kırsaldaki etkinliklerimizde de bahara ve yaza bizde bir can katmaya çalışıyoruz. Bu seneki de tabii en önemli etkinlik merkezlerimizden biri Çamtepe'deki Kaz Dağları'nın eteklerindeki Çamtepe Ekolojik Yaşam Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerimiz olacak. Sizlerle bu hafta bunları duyurmak için bir program yapalım istedik ve bir telefon konuğumuz var. Bunu konuşmak için. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneşin Aydemir telefon hattımızda. Güneşin merhaba. Merhaba. Yakın bir yerlerden sesleniyorsun. Yanılmıyorsam Çamtepe'ye, Kaz Dağları'na şehirde değilsin. Bugün telefonla seninle konuşma şansımız oldu. Hoş geldin öncelikle programa. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Her sene artık klasik haline gelen bir program bu çünkü Çamtepe'nin etkinlikleri de aslında bir e, klasik oldu hem buğdayın üyeleri için hem de açık radyo dinleyicileri için. Bu sene de yine bu temayla bir program yapalım istedik ki yaz programlarını yapmadan henüz e, dinleyicilerimiz de belki bu, e, buradaki güzel etkinliklere katılma fırsatı bulurlar. Ama yine de Çamtepe'yi belki tanımayanlar da olabilir diye bir şöyle Çamtepe'nin e, yolculuğunu neleri hedefleyerek başladığını anlatabilir misin? Tabii anlatayım. Çamtepe'nin bu sene 5. yılını kutladık. 21 Mart'ta geçtiğimiz 21 Mart'ta 5 senedir faaliyette olan bir merkez. Çamtepe bizim kendi öz kaynaklarımızla üyelerimizin birkaç üyemizin verdiği bağışlarla yapıldı, bitirildi. Yapımımız da yaklaşık 4-5 sene sürmüştü. Ve Kaz Dağları'ndaki bir etkinlik merkezimiz aslında... Udayın Etkinlik Merkezi diye anılıyor. Fakat bir yandan bu ekolojik camianın etkinlik merkezi şeklinde kullanılıyor. Pek çok grup geliyor, toplantılarını yapıyor, eğitimlerini yapıyor. Bunların haricinde biz ayrıca Çamtepe'nin kendi öz programları var. Bunlardan bir tanesi Yaşam Okulu. Yaşam Okulu da bu sene 6. senesinde. Hı hı. Ve her sene birer kere yapıyorduk. Geçen sene yaşam okulu deneyim kampları şeklinde dört sefer yapmıştık. Aynen yaşamın kendisi gibi, işte yaşam dönüşümüdür de diyoruz ya zaten, yaşam okulu dönüşüyor. Bu senede belli temalarda dört tane okul yapacağız gene. Temmuz'un başında başlıyor okullar, Eylül'ün ilk haftasına kadar. Ee, yaklaşık 5-6 gün süren e, okullar bunlar. Hı hı. Programa geçeceğiz aslında ama programda önce biraz evet. daha Çamtepe ile ilgili de e, konuşalım istiyorum. Çünkü buranın aslında e, yapımı dahi ilk başladığı amaçlarla e, çok örtüştüğü için benim hikayesi de hoşuna gidiyor. E, buranın mimarisini evet. bir kere nerede olduğundan da belki başlayabiliriz. Nasıl bir coğrafyada ha, ve e, nasıl nelere dikkat ederek yapılmış bir yer? Evet, Çamtepe kaz dağlarının eteklerinde, Ecemit Körfizli'nin kuzeyindeki kıyısına bakan kaz eteklerinde aslında iki köyün arasında, bir Türkmen, bir Yürük köyü, iki köyün arasında yol üstünde bir taş bir bina aslında yaklaşık 270 metrekarelik 3 ayrı bilimden oluşan taş bir bina. Tamamen doğal malzeme ve geleneksel mimari teknikleriyle yapılmış e, Ama birazcık da şekli enteresandır, böyle yarım daire şeklinde, yuvarlak e, hatlı e, ve e, aslında yapımı sırasında hiçbir ağacın kesilmediği, or, or, orada bulunduğu alandaki ağaçlara göre e, planının çizildiği, işte toprak damlı e, taş e, yapılı içinde çimento kullanılmadığı, e, doğal malzemelerin e, geleneksel usullere göre kullanıldığı bir yapı ee, ve bu, bu yapının içerisinde ders verdiğimiz bir salon var. Burada çember e, düzeninde e, oturuyoruz. E, bir kütüphane ve çalışma e, salonu var. E, bir de işte çok böyle orada kalmak isteyen gönüllülerin e, kalabileceği çok ufak bir oda var. Onun haricinde etrafımızda neden Çamtepe? Zaten burası bir tepe ve bir çamlık Etrafında küçük bir Çam korusu var, Çamtepe'nin. Bu da bizim doğadaki etkinizleri yapmamızı kolaylaştırıyor. Bu da aynı zamanda kamp yapılabiliyor. Çok ufak, çaplı tarım uygulamaları var. Çok çok küçük. Minyatür diyebileceğimiz. İşte ot spireli, küçük bir şifalı bahçe bahçesi, şifalı bitki bahçesi, kompost, i̇şte elektriğimizi güneşten elde ediyoruz. Ve çok kısıtlı elektrik üretiyoruz. O elektriği sadece aydınlatma ve bazı işte elektrikli aletler çalıştırmak için kullanıyoruz ama örneğin bu aletler içerisinde buzdolabı yok. Hı hı. Ee, neden yok? Çünkü geleneksel e, bir buzdolabı kullanıyoruz. Küp. E, suyumuzu küpte e, soğutuyoruz. Soğut, soğuk saklamamız gereken e, gıdaları gene küpün içinde soğutulmuş suyun içinde saklıyoruz. Ee, ve aslında gerçekten bu enerjinin, enerji ihtiyacının e, gerçek anlamda azaltılmasına yönelik bir deneyim e, yaşıyor Çamtepe'ye gelenler. İşte akıllı telefonlar olsun, e, tablet, bilgisayarlar olsun bütün bunları sınırsızca kullanamayacaklarını fark ediyorlar. Çünkü güneş varsa, güneş ne kadar parlaksa bizim de elektriğimiz o kadar var. Ee, böyle. Özellikle enerji kısmı ben de vakit geçirme şansına erişmiş bir insan olarak yani enerji ihtiyacının böyle doğal sınırlarına çekildiği bir yer olarak. E, tanımlayabilirim. E, Dediğim gibi güneşten ve e, etraftaki ancak kaynaklarla enerji ihtiyacını karşılayan e, bir yer ve tabii ki şehirdeki alışkanlıkları oraya götürdüğünüzde fark ettiğiniz şeylerden bir tanesi. Ha evet bu kadar kişi gerçekten bunlara ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorsak başka bir yerlerden enerji taşımamız gerekiyormuş. Onu en yakın görebileceğiniz yerlerden biri e, Çamtepe e, ve bütün e, burada bahsettiğimiz. Da, Hı -hı. Aslında ona ihtiyaç duymadığımız vakitler geçirmiştik. Ee, orada. Ee, şöyle bir tecrübe olabilir ilk birkaç gün böyle bir eksiklik hissetme hali Aa, bunlar yok etrafta niye ama daha sonra oranın verdiği diğer şeyleri görünce e, oradaki döngünün içine girdiğinde zaten insan gerçekten unuttuğu da oluyor orada birkaç gün geçirdikten sonra orası kendi düzenine alıyor insanı. Evet sonra zorla çıkarıyoruz insanları Çamtepe'den. mutfa mutfa saymayı unuttun. Buradaki etkinliklerin içerisinde yapılan güzel yemeklerin piştiği bir de mutfak bölümü var ki ben de içinde çalışma şansım olmuştu. Burası da gerçekten Çamtepe'nin tamamlayıcı öğelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçelim nelere ev sahipliği yaptığına hem geçmişte. Hem de yavaş yavaş bu sene, bu geçmişte et, ev sahipliği yaptığı etkinliklerle buğdaya ve bütüne aslında nasıl katkılarda bulundu? Burada neler yapıldı? Şöyle aslında Çamtepe başlangıçta kuruluş amacı da böyleydi. Yani biz Çamtepe'yi yapanlar olarak oraya belli bir birikimi yatırmış olan hem emek hem işte finansal katkı olarak yatırmış insanlar olarak niyetimiz. Pek çok insanın gelebileceği, bir arada bulunabileceği, buluşmaların yapılabileceği bir mekan oluşturmaktı. Yani aslında kuruluş harcında ilk temelinde böyle bir harç var çantepinin. Onun O amacı gerçekleştiriyor, yerine getiriyor. Ve ekolojik yaşam içerisinde sayabileceğimiz işte doğa koruma kuruluşları, efendime söyleyeyim dönüllerle çalışan kuruluşlar, sosyal girişimcilerle çalışan kuruluşlar, onun yanı sıra e, yeşil e, konularla ilgili çalışan pek çok kuruluş işte basın kuruluşları vesaire vesaire bütün bu toplulukların aslında işte toplanma mekanı da olarak anılır hale geldi. Yani mesela yıllık toplantılarını geliyorlar Çamtepe'de yapıyorlar ve bu e, böyle verdiğimiz bir imkan aslında yani sadece masraflar karşılanıyor onun dışında herhangi bir kira alınmıyor yani açılıyor bu mekan. Ee, onun haricinde e, kend, bazı e, eğitim çalışmaları yapıldı. Başka e, grupların yani burada harici grupların eğitim mekanı olarak e, kullandıkları e, bir alan oldu. E, pek çok sinir toplum kuruluşunu diyebilirim. E, bir de tabii kendi yarattığımız eğitim programları var. Zaten son dönemde buradayın pek çok eğitim programından haberdar oluyordur herhalde dinleyenler. Ekolojik yaşama giriş eğitimleri olsun, şehirde vahşicilik e, eğitimleri olsun. Bunun gibi biz Çamtepe'de yaptığımız, Çamtepe'de ürettiğimiz yaşam okulu gibi kendi eğitim programlarımız var. Bilgi Üniversitesi ile ortaklaşa şey yaptığımız ekolojik sosyal girişimcilik dersi var, kredili bir ders. Bunları hep Çamtepe'de yapıyoruz her sene. Şimdi programına bakacak olursak Haziran ayında yanılmıyorsan başlıyor. Şifa okullarıyla birlikte Haziran'ın 13-14'ünde ve 15-17'sinde iki tane şifa okulu programı. Daha sonra evet. Temmuz'da senin bahsettiğin yaşam okuluna başlıyor ama belki ufakça, kısaca bahsedebiliriz de bu şifa okullarının konusu. Geçmiş senelerde neler vardı, bu sene neler yapacağız şifa okulunda. Belki ufak ufak bunlardan bahsedebiliriz. Evet Şifa Okulu da Çamtepe'de e, yapılan bir okul. E, o da bizim e, Homiopetist Derneği ile ortaklaşa şey yaptığımız bir e, okul. E, onun içeriğini e, on, onlar hazırlıyorlar. Hı hı. Biz mekan ve lojistik sağlıyoruz. E, yaklaşık iki sene süren bir program Şifa Okulu. Aslında şifacı yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmış bir program. İçinde e, tamamlayıcı ve alternatif tıp ve bütüncül tıp ilgili pek çok dalıyla ilgili hem uygulamalı hem de teorik dersler olan bir program. Homeopatiden fitoterapiye, masaj tekniklerinden psikodramaya, psikoterapi tekniklerine... ...pek çok bütüncül yani sağlık ve hastalık konusunda bütüncül bakan... E, şifa yöntemleri hakkında bir eğitim bu. iki sene sürüyor. Ve bu aslında e, yarı kapalı bir grupta diyebiliriz. Yani e, bu yönde kendini kariyer yapmak isteyen, bu yönde kendini geliştirmek isteyen insanların girdiği uzun süreli bir okul gibi. Hı hı. E, bir kurs gibi değil, bir hı hı. okul gibi. Kurgulanmış bir e, okul, şifa okulu. E, onun haricinde yaşam okulu. Yani Esas buğdayın evet. e, tek başına yaptı yani buğday ekibini diyelim. Yaptığı. Tek başına evet e, yaptığı bir program. Yaşam okulu e, yaşamın her alanına herhangi bir alanı dışarıda bırakmadan yani buna sadece ekolojik yaşam, doğa ya da doğayla uyumlu yaşamlar değil. E, bilim, sanat, e, değişik kolları bütün bunlara e, bütüncül açıdan ekolojik yaşam açısından bakan bir okul. E, buralarda e, doğanın ve yaşamın e, kendi e, örüntülerini arayan bir okul. O e, örüntü kavrayışını insanlara yerleştirmeye çalışan bir okul. Aslında bu bizim de öğrenci olarak girdiğimiz bir okul. E, yani Hepimiz işte yaşam okulunun öğrenci dediyiz. Ön oluşturduğumuz bir okul. O yüzden o da kendi içerisinde okulun e, dersleri de yıllar içinde gelişti aslında. İlk senelerde... E, bir program üzerinden gidiyorduk. Pek çok anlatıcısının öğretmenin olduğu bir okul, yaşam okulu. Ee, ve aslında bu, bu sene geldiğim sene itibariyle e, belli temalara odaklanmış yaşam okulları e, yapacağız bu sene. Ee, daha önceki yıllarda tek bir hafta oldu, o, oluyordu ya da e, yani tam bir kompakt evet, bir program vardı. Bu seneden, sefer farklı temalar e, var galiba. Neler bunlar? Evet. Bunlardan bir tanesi doğa gözlem. Yani doğayı nasıl bir gözle gözleyebiliriz? Ee, tek tek işte kuşları, bitkileri, böcekleri ve bunları gözlediğimiz zaman aslında ne yapmış oluyoruz? Yani bu bir hobiden daha öte bir şeye hizmet edebilir mi? Ee, bir vatandaş bilimi e, olabilir mi? Doğa gözlemek ve doğa gözlemin sırasında edindiğimiz verilerle biz ekosistemin, ee, nereye gittiğini, ekosistemi gözlemekle ilgili kavrayışımızı geliştirebilir miyiz? Ee, bununla ilgili bir e, okul. İlki, doğa gözlem okuluyla başlıyor. Temmuz'un başında. 1-5 Temmuz'da tarihlerinde hatırlatmış oldum bir anından. Evet. Ee, bir başka konumuz oyun. Ee, oyun kavramına, yaşamda, günlük yaşamda, anın içerisinde oyun oynamak, oyun oynayan insan yaşamın oyunları üzerine bir inceleme. Bu okulların hepsinde bir teorik temellendirme kısmı var. Bu konu uzmanları tarafından anlatılan. Böyle bölümler var. Bir de uygulama kısımları var. O deneyimi yaşatmak üzere. Dolayısıyla teori ve pratik bir arada oluyor. Üçüncü konumuz Sef Hareket Müzik. Bu, bana hep soruyorlar işte buna müzisyenler ve müzik insanları gelecek. <gülüyor> Hayır, tam tersine müzik dinlisi ilgilenmeyen ya da işte sadece dinlemek düzeyinde ilgilenen. Hmm. Fakat bir topluluk içerisinde, bir çember içerisinde şarkı söylemekten çekinen ya da işte müzik aleti çalmak için çekingen davranan bir çöz olmadığı takdirde eline asla ilgilenme almayan insanlara yöneliktir bir okul. Herkesin e, içinde e, müziği, sesi e, hissedebileceği ve aslında çok yaratıcı olabileceği bir alan var. O alanı harekete geçir, geçirmek için kurgulanmış bir okul. Burada da yine teorik kısımlar var. Ve bol bol müzik evet, var. Bol <gülüyor> bol müzik var. Bol bol bir arada müzik yapacağız. Doğaçlama müzik çemberleri yapacağız. Hatta bunları kaydedeceğiz. <gülüyor> ve e, bir vadede Çamtepe'de üretilen bu müziklerin bir albümünü bile yapmayı düşünüyoruz diyelim. Kolektif yaratıcılığın ortaya çıktı çıkması için en iyi örneklerden biri ses hareket ve müzik de 21-25 Ağustos tarihlerinde Çamtepe'de gerçekleştirilecek. Evet, o da 21-25. Ve sonra da Yaratıcı Tasarım Okulu diye bir okulumuz var. Bu da kolektif sanat. Eee Kolektif sanat ve e, kamusal alanda sanat meselesine e, birazcık gireceğiz. E, bu e, konuda da e, hep bir araya gelip e, işte bu e, ihtiyacımız olan yeni e, zamanın e, şu anda çünkü bütün ihtiyaçlarımız yenileniyor. O ihtiyaçlara yönelik ürünler yok. Bu ürünleri ellerimize nasıl üretebiliriz? Birazcık bu konulara bakacağız ve hep birlikte e, bir üretim serüvenine gireceğiz diyelim. Evet bu da 9-13 Eylül tarihleri arasında yani bütün yaza yayılmış Temmuz'un başından Eylül'ün ortalarına kadar yayılmış bir yaşam okulu deneyimi Çamtepe'de sizleri bekliyor olacak. Bunun dışında başta da kısaca bahsettik bir de Bilgi Üniversitesi'nin kredili bir dersi var. Bundan da belki kısaca bahsedip toparlayabiliriz. Bu kredili bir ders, yaz okulunun bir dersi, ekolojik sosyal girişimcilik dersi. Burada e, sosyal girişimcilik konularına giriyoruz ve aynı zamanda ekolojik bir bakış açısıyla e, sosyal girişimcilik nasıl olmalı? Neden sosyal girişimcilere ihtiyacımız var ve ekolojik bir bakış açısını nasıl e, entegre edebiliriz bu süreçlere? Bunu e, öğreniyoruz. Aynı zamanda ekolojik anlamda sosyal girişimcilik yapan projeleri ziyaret ediyoruz. Bu insanlarla tanışıyoruz. Onların öykülerini dinliyoruz. O da bir haftalık bir program. Kredili bir ders olduğu için bunu sorma ihtiyacı hissettim. Üniversite dışından bu programa katılım mümkün mü? Yoksa sadece üniversite öğrencileri? Katılabilmiyor. Diğer krediye ihtiyacı varsa bu dersi almak isteyen insanların onlar Bilgi Üniversitesi üzerinden başvuruyorlar. Eğer dışarıdan katılmak istiyorlarsa Buğday derneği üzerinden başlıyorlar. Yani Çamtepe'ye gelip her yaşta her zaman öğrenci olmak mümkün. Bunu orada e, deneyimlemek mümkün. E, çok teşekkür evet. ederiz. Aslında en son bir de şöyle Çamtepe'ye güzel bir çağrıyla senden konuyu e, toparlarsak, yaza bir çağrıyla beraber e, seninle olan sohbetimizi noktalandı, noktalandıralım. Evet. Valla e, işte Çamtepe'ye çağırıyoruz. <gülüyor> evet, biz de Buday Derneği olarak bu bahsettiğimiz programların e, detaylarını Çamtepe nokta org adresinde e, bulabilirsiniz. Hepsinin çünkü farklı başvuru e, adresleri olabiliyor. Bunları takip edebileceğiniz ve Çamtepe Ekolojik Yaşam Kültür Merkezi ile ilgili daha detaylı bilgiyi alabileceğiniz bir yer Çamtepe .org. Güneş'in çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çamtepe'de Bizi görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz tekrar. Evet programı yavaş yavaş kapatacağız ama ondan önce Buğday Derneği olarak birkaç duyurumuz var sizlere. Bunlarla bunlara yer vererek devam edelim. Öncelikle derneğimizin birkaç projesi ve yayını ile ilgili duyuruları yapalım. Her... Her mevsimde her mevsim yeni bir sayısını çıkardığımız ekolojik yaşam rehberinin 23.sü doğa dostu üretken tatiller kapak konusuyla beraber e, bu hafta içinde e, sizlere ulaşacak üyelerimize gönderilen bir yayın. E, day Derneği'ne üye olarak siz de bu e, rehbere e, ulaşma şansını yakalayabilirsiniz. Ayrıca e, ekolojik pazarlarımızdaki standlarımızda e, incelemeniz mümkün. E, i̇kinci bir duyurumuz Doğa Dostu Kent Bahçeleri projemiz e, son hızıyla devam ediyor. E, biliyorsunuz ilk ayağını tohumlar kampüse temasıyla beraber üniversitelerde e, ekolojik yaşama giriş eğitimleri vererek ve e, sebze bahçeleri kurarak e, yapıyoruz. İlk dört üniversitemiz e, dün gerçek, dün ODTÜ'de gerçekleştirilen etkinlikle tamamlandı ve buradaki e, to tohumlar toprakla buluştu. Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ziyaret etme şansımız oldu. Buralarda hem bir günlük verdiğimiz ekolojik yaşama giriş eğitimiyle e, bu konularla ilgilenen öğrencilerle birlikte e, ekolojik yaşamın ilk adımlarını e, atmaya çalıştık. Hem de daha sonra yaptığımız uygulamalı e, yükseltilmiş sebze bahçeleriyle e, gerçekten burada e, sadece iyi düşünce tohumlarını değil gerçekten iyi gıdaların tohumlarını da üniversitede toprakla buluşturduk. E, ve dileğimiz odur ki burada ektiğimiz tohumlardan daha niceleri e, yayılıp diğer üniversitelere de saçılsın. Şimdi bir yaz arası olacak aslında bu Tohumlar Kampüs'e de zaten üniversitelerde tatile giriyor. Ancak tekrar mevsimlerin dönmesiyle beraber biz aynı hızla devam ediyor olacağız. Biliyorsunuz adım adımın desteklediği bir proje bu adım adım koşucularının ve 15 Kasım'da gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'nda da tekrar adım adım koşucuları Tohumlar Kampüs'e kampanyasına destek için koşacaklar. Ve burada topladığımız bağışlarla biz üniversite sayılarını arttırmaya ve daha çok üniversitelerde... Üniversite kampüsünde daha fazla e, tohumla e, buluşmaya e, doğru adımlarımızı atıyor olacağız o yüzden sizden hem e, şimdiden e, bu adım adım e, projesi adım adım koşucuları kapsamında hem de onun dışında e, bu projeye destek olmaya da çağırıyoruz. Onun dışında yaklaşan birkaç etkinliğimiz var. Onları da haberdar olarak sizlere, size haberdar ederek programı kapatalım. Bu hafta sonu yani yarın Cumartesi günü gerçekleştirilecek Şişli 100% Ekolojik Pazarında gerçek temizlik atölyemiz var. İlkini iki sene önce yapmıştık. Birkaç kere tekrarlama şansımız olmuştu. Evinizde kullanabileceğiniz her nevi temizlik gerecinin kimyasallar olmadan doğal malzemelerle nasıl hazırlanabileceğini merak ediyorsanız sizleri 100% Şişli Ekolojik pazarımıza e, biz de bekliyor olacağız. Burada gerçekleştireceğimiz atölyede hep birlikte uygulamaları yaparak e, çeşitli temizlik malzemelerini birlikte e, üreteceğiz... ...ve bunların tariflerini paylaşıyor olacağız. Siz de eğer e, bu bilgileri e, ve belki de ürünleri evinize götürmek istiyorsanız... E, ...2 Mayıs e, saat 11'de e, Şişli'deki %100 ekolojik pazarımızda olabilirsiniz... Onun dışında yaklaşan bir de şehirde bir eğitim etkinliğimiz var. 9-10 Mayıs tarihleri arasında organik tarıma giriş eğitimimizi tekrarlıyoruz. İlkini Nisan ayı içerisinde gerçekleştirmiştik. Bu da iki günlük bir eğitim. Organik tarımla ilgili öğrenmek isteyeceğiniz, üretiminden pazarlamasına kadar aslında bilinçli bir türetici olmak için dahi gelebileceğiniz ve organik tarımla tanışabileceğiniz bir etkinlik. Bu da iki güne yayılıyor. İlki Kadıköy'deki yeni ofisimizde gerçekleştiriyoruz şu. burada organik üreticiler ve organik kontrolör bir eğitmen ile beraber organik tarımın ilk teorik eğitimlerini alıyor olacaksınız. Daha sonra ikinci gün ise Kartal'daki pazar günü %100 ekolojik pazarımıza giderek burada ki eğitim devam edecek. Hem de bizzat yakından bir %100 ekolojik pazarı da görme şansına erişeceksiniz. Bu programa kayıt olmak için eitimetbuğday.org adresi üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Her hafta olduğu gibi %100 ekolojik pazarlarımızın programını duyurarak programı kapatalım. Cuma günü yani bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan ekolojik pazarlarımıza gelerek siz de yavaş yavaş kış renklerinden bahar renklerine dönmeye başlayan pazar tezgahlarımızı ziyaret edebilirsiniz. Bahar meyveleri o çok özlediğiniz bahar tatları yavaş yavaş yerlerini almaya başladı. Sizleri %100 ekolojik pazarlarımıza bekliyoruz da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına ben Bora Kabatepe, teknik masada bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen.